Bismillah. Öncelikle geçen haftayla alakalı bir e, mazeret özür belirtelim. Son anda çok ciddi bir sıkıntımız, sorun başımıza geldi. Ondan son dakikada iptal etmek zorunda kaldık. Bu konuda kardeşlerimiz haklarını bize helal etsinler. Geçen hafta soru soranların sorularını da bu hafta dahil ettik. Onları da cevaplayacağız. Herkesin bilgisine sunalım inşallah. Kardeşim biri demiş selamun aleyküm. Ablam... Kızının ismini Cemre koydu. Cemre ismini koymak günah mı? Rabbimizin sevmediği isimlerden biri Cemre'ymiş. Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Benim bu konuda hiçbir bilgim yok. Bilgisi olan var mı? Yani bu konuda bilgimiz yok. Eğer bir bilgi sahibi olursak paylaşırız. Rabbim ilminizi arttırsın. Hatme yapmak caiz mi? Kadınlar kendi aralarında halka olup önce ikinin namazı kılınıyor. Sonra yüz taşı kendi aralarında bölüştürüyorlar. Orada olanlar gözlerini kapatıp zikir çekiyorlar. Sonra hocaları hatmeyi okuyor. Yani Peygamber Efendimizin isimlerini okuyorlar. Bunu yapmak cezimde biz çok merak ediyoruz. Cevaplar mısınız? Bunun sünnette kesinlikle ve kesinlikle yeri yok. İnsanların sonradan çıkarttığı bidatlılardan, sapıklıklardan başka bir şey değil. Selamünaleyküm sevgili hocam. Ve kardeşlerim, benim bir iki sorum olacak. Kendimi Allah Celle Celle'ye yakın hissetmemin nedeni ne acaba? Hissetmememin. Yani günahların olabilir, birçok sebep olabilir. Bazen Allah imtihan eder. Bazen Allah Azze ve Celle insanı böyle bazı vakitlerde kendi nefsiyle bırakır. Ta ki insan sabır sebat edecek mi diye. Eğer her an zaten imandan lezzet alır bir durumda olsaydık, melekler bizimle musafa yapardılar. Müslüman olmadığımda kendimi Allah'a daha çok yakın hissediyordum. Bakın hislerle yaşanmaz. Öfke veya sevinç gibi hisler şeytanın vesveseleriyle de göğüste sudur edebilir. O yüzden şeytan siz şirk işlerken göğsünüzü rahat hissettirebilir vesveseyle. Siz itaat ediyorken göğsünüzü daraltabilir. Şeytan bunları yapar. Biz buna ilmende biliyoruz. Tecrüben de şahidiz. Birçok kere şeytan bu tarz vesveselerle, hislerle insanları kandırmıştır. Hisledin yaşanmaz. Hisledin yaşanmaz. Yani şeytanın göğsünüze vereceği vesveseyle hak üzereyim, batıl üzereyim ölçüsü yapmayın. Birçok insanın ölçüsü budur. O yüzden sapıklığı hidayete tercih ederler. Cehaleti ilme tercih ederler. Hisleriyle hareket ettikleri için din hissi kaldırmaz. Din ölçü dinidir. İslam dini ölçülere göre yaşanır. İki Sakalı kesip güzelleştirmek caiz mi? Bu kesinlikle caiz değil. Daha önce defalarla söyledim. sakal kesinlikle ellenmez, kesinlikle oynanmaz olduğu hal üzere bırakılır. Namaz peygamber gibi sözlerin kökü nereden geliyor? Yani namaz kelimesi farsça bir kelime. Aslı şey değil. Peygamber kelimesi Arapça değil. Peygamber kelimesinin nereden geldiğini de bilmiyorum. Türkçe'ye nasıl geçmiş. Farsça mı? Allah Yani kardeşler Farsçı olabileceğini söylüyorlar. Doğrudur. Farsçı'dan geçmiş olabilir. Evet. Selamun Aleyküm hocam demiş kardeş. Aleyküm selam. Bazı abi ve kardeşlerin soruları var. Buyur inşallah. İstiyorlar kelimesi kat'i mi zann'i mi? Hem Mahkeme meselesini soruyorlar. Bu konuda bizim bir tane Risale'miz var. Yeri gelmişken bunun müjdesini de verelim. Hani Bir site açıldı. islamiyetütler.com'du değil mi? İslami Etütler.com Orada 7-8 tane ilim Talebesi Hocanın Hazırladıkları Güzel ilmi Faydalı Risaleler Çalışmalar Var Acizane Bana Düşen de Nasların Delaletinin Zanniliği ve Katiliğiydi Konular Arasında Bu Konuya Dair Ben Bir Risale Hazırladım İslami Mevcuttur Oradan Dileyenler Bakıp Okuyabilir Faydalanabilirler Yakında İslam Daveti.org'a da Aynı Risaleyi Koyduracağız inşallah. E, islamdaveti.com dizgisi yapılmış bir şekilde kardeşlerin hizmetine sunacağız. O istiyorlardı kat'i mi zanni mi diyen adamlar önce bir usul fıkıh kabul etsinler, ondan sonra kat'i mi zanni mi derler. Çünkü günümüzde öyle bidatçı sapıklar türediler. Usul fıkıh bidattır diyorlar. Oysa ki usul fıkıh yer yüzünde ilk yazan İmam Şafiidir. Allah kendisine rahmet etsin. Şafii sünneti öğretmesinler. Şafii sünnet için koltuğu kelleyi koltuğunu almış bir adamdır. O yüzden halifenin önüne idam edilmek gibi bir tehlikeyle gelmiştir. Allah onu kurtarmıştır. İmam Şafii yeryüzünde usul fıkıh ilk yazan insandır. Yalnız usul fıkıh ilmiyle alakalı şöyle bir dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yeri gelmişken onu açayım inşallah. Özellikle özellikle usul fıkıh kitaplarını yazan insanlar sonraki müteahhinin bidatçı eşariler veya maturidilerdir. Bu yüzden özellikle son dönemde bu Ebu Zerka denen bir zındık var. Onun dillendirdiği bir şüphe var. Bu usul fıkıh kaideleri işte bidatçıların yazdığı şeylerdir. Ben onları kabul etmem, usul fıkıh tanımıyorum. Maalesef o, e, o onun dilinden konuşan cinli şeytan insanlara verdiği bu vesveseyle, insanlara verdiği bu bidat sapık düşünceyle birçok insanın kafasını cahilin, bidatçı sapığın kafasını karıştırdı. Zannettiler ki gerçekten hak onun söylediği gibidir. Bakın kardeşler, evet Eşariler ve Maturidiler usul fıkıh kitaplarını yazan insanlardır, bidatları vardır. Ama usül fıkıhın ilk kaidelerini koyan seleftir, İmam Şafi gibi. Daha sonradan bu ilmi kelamcılar sahiplenip onlar bu konuda telifler yapınca İbn-i İbnül i̇bn gibi sonraki müteahhirin gelen fakihler onların yazdıkları kaideleri tenkit etmişlerdir. Tenkit. Yani o kaidelerden Kur'an'ı ve sünnete uygun olanları kabul etmişler. Selefin kuralları olduğunu söylemişler. O kaidelerden sünnete muhalif olanlarını da reddetmişlerdir. Onlar bu ilmi temizlemek ile uğraşmışlardır. İbnül Kayyum ve İbn-i bu ilime sokulan sonradan bozuk kaideleri temizlemekle uğraşmışlardır. İmam Şevkan İrşadır Fuhul'da bunu anlatır. Özellikle şu, şu, şu son dönemde, özellikle şu son dönemde Selef menhecini kabul eden hadis ehli olan insanlar bu konuyu çok fazla araştırmışlardır. Bu konuya dair son dönemlerde yazılmış mustakil eserler var. Usul fıkı ilmi neden selef oturup kitap haline getirmedi? Sonraki selef menhecini kabul eden sünnet sahibi alimler bu şekilde izah etmişlerdir. Allah en doğrusunu bilendir. Kat'ilik ve zannilik usul fıkhın bablarıdır. İki tane usul kitabı okumamış insanların kalkıp orada istiyorlar kat istiyorlar zanni gibi böyle saçma sapan ilimden fersak fersak uzak batıl tevirleri ilimden haktan bir şey ifade etmez. Bunlar sadece ağızların kalkalatul lisan'dır, dillerin hareketidir, kalkalasıdır, kalkala kargara gibi bir şeydir yani anlamı belli olmayan sözlerden başka bir şey değildir. Otursunlar önce üç tane üç tane kitap okusunlar, ilim okusunlar. Baksınlar kat'i nedir, zanni nedir, ölçüsü nedir? Küfrün çeşitleri nelerdir? Önce bir alimlere hürmet göstersinler, sonra belki Allah rahmet eder de ilmin birazcık nasibinden tozundan onlara da bulaştırır. Allah hidayet etsin. İkisinden biri ik ikinci soru ise, ikisinden biri ise bunu neye göre belirleyeceğiz? Zaten sorduğun sorunun cevabını uzun uzadıya verdim. Ayetin tefsirinde istemeden muhakeme durumuna gitmeyi söyleyen var mı? Ya dediğim gibi bu sorduğun soruların hepsi birinci verdiğim cevapta saklıdır. Oturun. usul kitaplarına bu konuda müracaat edin. Müslümanlardan cihad edenler bu ülkede gelip hırsızlık yapabilirler mi? Cihatta maddi imkan olması için. Yani bir kere zaten cihada giden adamlar hırsızlık yapamazlar. Cihad şeyhların hiçbirisi halklara kafir demiyorlar. Yani kafir demediğin bir adamın malını nasıl çalabilirsin yani? Artı Velev bizim gibi kafir deseler biz hırsız da değiliz, kimsenin malını da çalmıyoruz. Peygamber ahit verdiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde yaşadığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insani hukuklar beslediği, sakladığı müşriklerin mallarını çalmamıştır. Bakın özellikle şuna dikkat edin, Allah Resulü hicret ederken, Medine çıkarken müşriklerin ona emanet ettiği bütün altınları Ali'ye bırakmıştır, ganimettir dememiştir. Bugün adam cihada gidiyorum ayağına, onlar zaten cehalet üzere amel ediyorlar, onlara fetva verenler de onlardan daha cahil cahiller, murakkep cahiller, daha iyi doğruyu birbirinden ayıramayan cahiller. Sen cihada geliyorsun, iki tane araba rentekardan kirala da getir buraya, geri götürmezsin diye de araba çalan adamlar. Müslümanlar haberlere hırsız diye çıkıyorlar, Allah'a bunun hesabını onlar kıyamet günü verecekler. Elmayı, armudu hepsini birbirine karıştırıldığı bir günde yaşıyoruz. Cahiller fetva veriyorlar, başka cahiller de onları taklit ediyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu halkların mallarının bu şekilde çalınması caiz değildir. Sabretmek zordur, sabır yolunu seçin, azıcık herkes infak etsin malında. Cihadı çok seviyorsa insanlar evlerini, arabalarını Allah yolunda cihada sarf etsinler. Cihadın olduğu yerde cihat etmeyip de tebliğ ederek bir köyü ve kasabayı bu yolla ele geçirelim demek doğru mu? Ya yani önce bir yapsınlar da görelim yani. Millet alıyor da gene müşrikler yaşıyorlar. Değişen bir şey yok. Sayılarını ve maddi imkanlarının olmamasından dolayı başka bir kardeş abdestte ayakları sabunla başka soruya geçmiş herhalde. Abdestte ayakları sabunla yıkamak abdesti bozar mı? Bidat çıkarmış olur. Öyle bir sünnet yok Allah'ın önünde yaptığı ameller arasında. Aleyhisselam. Çalıştığım dükkana gazete geliyor. Bazı yerlerinde İslami kavramlar oluyor. Bu gazeteyle cam silmek, çöpe atmak ve benzeri hükmü nedir? Yani Allah lafzı, peygamber lafzı buna, buna benzer İslam'ın şiarları varsa tazim etmek babından bu tür işlerde kullanmamak müstahaptır, güzeldir. Yine aynı şekilde kitapları yakmanın hükmü nedir? Yani eğer bunlar ve gazeteler, kitaplar içerisinde bu tarz lafızlar varsa yakmak en doğru olanıdır. Ta ki aşağılanmasınlar kâfirler tarafından. Ayette dünya altı günde yaratıldı diye hadiste yedi diye geçiyor. Nasıl cem edilir? Yani bu konuda ben bilgi sahibi değilim. Şey İbn-i bu diyor ki bu lafızda Hı -hı. yanlışlık var. Rabi yanlış rivayet etmiş. Müslüman. Yani başka bir malumat olan var mı? Yani kardeşlerden birinin bize İbnül -i, i bu yedi diye geçen lafzın Rav'in hatası olduğunu, e, bunun aslen e, böyle bir hadisin, bu lafzının var olmadığını söylediğini nakletti. Allah en doğrusunu bilendir. Böyle bir tevil varmış, doğrudur. E, buna benzer farklı teviller de olabilir. Biz şu an onlara vakıf değiliz. Sünnetin vahiy olduğuna dair deliller getirir misiniz? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَٓا اِنْ هُوَا اِلَّا وَهِيُّ يُوهَا O hevasından konuşmaz. Konuştuğu her şey vahiydir. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُبُّهُ Resul üzerine neyi verdiyse alın, vamanaha kumunhu fentahu neyden de nehyettiyse ondan da sakının. Gene başka bir ayet kelimede Nahl suresinde Allah Subhanahu ve Teala inna nazzalna'z zikra li tubayyana lin-nasi ma nuzila biz sana zikri indeddik ki insanlara indirileni açıklayasın diye. İnsanlara indirilen Kur'andır. İndirilen zikir sünnettir. Bütün alimlerin ittifakı icmasıyla hak güneş gibidir. Körler güneşi göremezler. Hocam ben bir tıp fakültesinde, ortopedi bölümünde asistan hekim olarak çalışıyorum. Asistanlığımın bitmesinde iki yıl var. Benim hükmüm nedir demiş. Tıp fakültesinin ortamını falan bilmiyorum da çok sağlıklı bir ortam olmadığı malumdur herhalde. Allah'ın kısa zamanda kurtarsın seni oradan. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Karı koca cemaatle namaz kılması ile ilgili meseleleri anlatır mısınız? Saf aralığı ne kadar olmalı. Erkek Fatih okuyunca amin sesi der mi? Kadınlar böyle demez sünnette de yok. Kadınlar sesli bir şekilde amine iştirak etmezler. Saf aralığı iki ayrı saf şeklinde olması lazım. Koca önde, kadın arkada. Hiçbir şekilde kadın erkek yan yana namaz kılamazlar. Yani devamında da benzer şeyler soruyor, değil mi kardeş? Tamam. Selamünaleyküm hocam. Allah ilminizi dinine faydalı kılsın. Amin. Eskimiş dini kitaplar nasıl imha etmek gerekir? Yakılması caizdir, yakabilirsiniz. Alimler fetva vermiştir. İki, mukim olunduğu halde namaz cem edildiğinde sünnet namazları kılınır mı? E, cem edildiğinde kılındığına dair tek bir rivayet bilmiyorum ben. Zikredeceğim kavirleri nasıl anlamamız lazım? Sormamın nedeni birisi bana bunları tekfirde aşire gittiğimizi ispatlamak için gönderdi. Birinci söz, İbn-i Teymiye tekfir meselesinde şöyle der. Hiçbir Müslüman işlemiş olduğu bir fiil veya ehli kıblenin hakkında münakaşa ettiği meseleler gibi herhangi bir meselede düşmüş olduğu hata yüzünden tekfir etmek caiz değildir. Bu sözün müşriklerin tekfiriyle uzak yakın alakası yoktur. Mecmuatü Feteva 12. 80. sayfa. Çünkü İbn Teğmen'in söylediği ehli kıblenin ihtilaf ettiği konularda birbirine tekfir olmaz. Zaten ihtilaf olan konuda tekfir olmaz. Zaten burada İbn-i Teymiye'nin müşrikleri, Müslüman demesi gibi bir sonuç, ifade, ibare de açık bir şekilde yoktur. Bir de hata kelimesi çok hatalı kullanılıyor. Mesela tekfirin engellerinden hata zikrediliyor. Bak gördün mü adam diyor hata etti mi tekfirin engeliymiş. Oysa ki İbn-i Teymiye bu külünü yaktıran adamın hadisini şerh ederken diyor ki açık ibarelerle, çok açık ibarelerle. Bu adam diyor Allah'ın kudretinde şüphe etti ama bu adam Ölüm sekeratı, ölüm sarhoşluğunun şiddeti ve korkusu sebebiyle hata etti. Tıpkı çölde devesini kaybeden adamın aşırı sevinçten yaptığı hata gibi bu diyor tekfirde ki engel olan hatanın misalidir diyor. Bak hatadan kastı ne ya o zaman? İntifal kastı. Ama millet ne zannediyor? E o Adam öyle yanlış anlamış, hata etmiş. Ne olacak hoca niye tekfir ediyorsun? Öyle bir tekfir engeli olmaz. Hatadan irade edilen mana intifal kastır. Farklı farklı ıslahlardır, tek bir manadadır. İntifal kastır burada engel. Dolayısıyla İbn-i bu sözünün hiçbir alakası yoktur. İmam Ebu Hanife, bidatçıların kusurlarından biri de birbirlerini tekfir etmeleridir. Ehli sünnetin güzel tarafı da hata edince birbirlerini tekfir etmemelidir. Bu da Ebu Hanife'nin sözüdür. Söz yerine konduğunda güzel bir şeydir. Ebu Hanife'nin burada kastettiği mutezile gibi, Sapık fırkaların akli çıkarımlarıyla Allah ve Resul'ün asıl demediği şeylere asıl diyerek birbirlerini kendi uydurdukları asıllardan tekfir etmelerdir. Ehli sünnet ise Allah ve Resul'ün tekfir ettiğini tekfir ederler. Dolayısıyla bu sözün de gene bizim müşrikleri yaptığımız tekfille uzak yakın alakası yoktur kardeşim. Dördüncüsü kafir birinin rüyaları gerçek çıkabilir mi? Olur çıkabilir en açık örneği Firavundur. 5 çocuğunu okula göndermenin şirk olduğunu bilmeyen fakat diğer tüm mesele bilen bir kimse hüccet edilmeden tekfir edilir mi? Allah razı olsun aleykümselam. Şimdi bak kardeş, eğer bir adam çocuğun okulda işlediği fiillerin küfür olduğundan cahilse bu adam hüccetin öncesinde de sonrasında da kafirdir. Ama bir adam tevidi tam manasıyla biliyor, sadece okulun vakasından haberdar değil, okulda ne olan ne olduğuna dair hiçbir bilgisi yok. Böyle bir adam şayet varsa, teoride konuşuyorum ben pratikte böyle bir adam olmaz da. Adam mesela Arap biri geldi Türkiye'ye yerleşti, Türkiye vakasını bilmiyor. Adam kalktı Kazakistan'dan geldi yerleşti, vakasını bilmiyor Türkiye'nin. Adam kalktı Fransa'dan geldi, Türkiye'nin okullarında ne olduğunu bilmiyor. Bu adam belki vakadan cahil olabilir de bu kavmin içinde büyüyen bir adam bu vakadan cahil olmaz Dolayısıyla bu adam eğer okuldaki fiillerin küfür olduğuna inanan biri değilse, bu adam hüccetin öncesinde de sonrasında da kafirdir. Darül küfür ve darül İslam kuşatıcı bir ayet değil mi? Ayet hangi ayeti kastediyor? Anlamadım ama. Mekke'de Müslümanlar tağutu reddederek iman etmişlerdi. Resulullah'a danışmadan neredeyse nefes almıyorlardı. Bizi Allah subhanahu wa Taala'dan istememek, sevmemek, çirkin kerih görmek, uymamak, itaat etmemek, kabul etmemek bunları emretmiştir. Şimdi bunu istemeden, ha, Nisa 60'dan konuşuyor hala galiba. İstemeyen ondan uzak durur ki zaten biz Mekke Medine diye bir ayrım yapmıyoruz arkadaşlar. O ayrımı yapanlara sorarsınız. Bizim öyle bir ayrımımız yok. Geçelim. Selamünaleyküm, aleykümselam Hocam. Zahiren Müslüman görünen birinin münafıklığından şüpheleniyorsak ona nasıl bir muamele bulunmaz. Adam küfrü izah etmediyse Müslüman muamelesi yapacaksın. Açık bir konu. <gülüyor> Selamünaleyküm Hocam. Sanalda akideyi fesada uğratan güruhların web sitelerini hackliyorum. Bunun İslam açıdan boyutunun ölçüsünü ve hükmünü açıklar mısınız? Yani böyle biraz işi oyun eğlenceye dökmede, Allah veresinde küfreden bütün siteleri kapat. <gülüyor> Hepsini kapatman gerekecek herhalde. He. Selamun Aleyküm hocam. Benim dört tane çocuğum var. Eşim kafirin teki. Bir çocuğum okula gidiyor. İkincisi tarikatçı kursuna gidiyor. Hiç farkı yok. İkisi de küfürbel yeri. Abilerim Müslüman. Beni sahiplenmiyorlar. Gelsen de çocuklarını getirme diyorlar. Nasıl Müslüman onlar? O da ayrı bir şey. O kadar çarşıydım. Ben hatalıyım abilerimle. Hocam nikah kıyılmış ama nişanlıyım mehilde verilmemiş. Yine hakkı var mıdır? izin alma konusu aynı mıdır? Yani şimdi öncelikle abilerine nasihat etmesi lazım birilerinin aklı başında. Abilerin de aklını başına toplayıp Müslüman namusa sahip çıkması lazım. Müslüman nesle de sahip çıkması lazım. Okula şirk diyorsalar. İkinci sorduğun nikah kıyılmış ama nişanlıyım ben onu anlamadım. Herhalde zifafa girip düğün yapmamışlar. Onu kastediyor. Yani eğer nikah kıyılmışsa Nişanlıysa, daha düğün yapılıp zifafa girilmediyse, mehir de verilmemişse izin alma konusu aynı mıdır? Aynıdır, fark etmez. Normalde bu Türklerin çıkardığı pisliklerden biri, bu nişanlık nişanlık. onlar İslam'da yok öyle şeyler. Sonrakilerin uydurduğu şeyler. Normalde İslam'a göre zifaf gecesi, nikah kıyılır. Ee, bu şekildedir hani, sünneti uygun olan şekli budur. Ama maalesef hani bu nişanlık dönemi olduğu için... Çarşıya, marşıya, alışverişe gidiyorlar. Nikah kıymak gerekiyor. Nikah kıyıldı mı artık o onun eşi hükmündedir. Bütün ahkam ona göre terettüp eder. O yüzden izin almak zorundadır. İkindinin sünneti var mıdır? İkindinin ilk sünneti zayıf bir rivayettir. Hasen senetlidir. Amel edilmez. Selamun Aleyküm hocam. Ben çok internete giriyorum. Girme yani. Oyunu, koy, Müslüman adamın oyununda ne işi var? Allah seni bu... Hastalıktan kurtarsın, afiyet versin Allah Allah'a ısmarladık. Yani özet ne sormuş abi? Yani tam hiçbir şey anlayamıyorum. Bence mi derim? Bence o zaman biraz uzun sormasana da, tek tek sorsalar da. Yani abim biri o kadar uzun sormuş ki hakkını helal et biraz da kısaltırsan, öz sorarsan memnun oluruz inşallah. Çünkü anlamadık. Neyi kastettiğini de anlamadık. Eğer daha kısa anlayabileceğimiz bir soru yazarsan cevaplarız inşallah. Allah razı olsun. Adam hayat hikayesini yazmış. Okusan yarım saat geçer.